Kardeşler, hepimize hayırlar, şahane, <gülüyor> Allah gecenizi mübarek etsin. E, demin yayınladığım derste de olduğu gibi, e, Hoca Efendi anlatırken tane tane ayetlere de giriyor, meselelere de giriyor. Adem ile İblis'in sürekli gündeme getiriyorsun. kıssasını sürekli gündeme getiriyor. Bunu gündeme getirmemizin sebebi İblis'in bize tam bir düşman olduğunu ve Allah azze ve celle'nin bizlere üstün gelebilmesi için istediği birçok şeyler var. Ben bunları nasıl deneyeceğim? Senin bana yardım etmen lazım. Ömür istiyor, kıyamete kadar veriyor. Yer istiyor, istediği yeri veriyor. Ve Allah Azze ve Celle'den alacaklarını aldıktan sonra Ademoğlunun her tarafından kuşatacağım Ve sana diyor çok az şükreden bulacaksın. Ama senin ihlaslı kulların müstesna diyor. Allah Azze ve Celle'de ayet-i baktığımızda sana kim uyarsa ben de onları cehenneme dolduracağım diyor. Allah bizi şeytandan, şeytanın şerrinden, avanelerinden, resve sesinden, ressi sesinden korusun kardeşlerim. İnsan her yönü, her meselede, her şekilde denilir. İblis hiçbir zaman uyumaz. Hakikaten uyumaz. Düşünün, uykuda bile iftiham olmamıza sebep, kâbus görmemize sebep, korkmamıza sebep yine bizdir. Biz, biz uysak bile Allah'ın lanetü üzerine olsun, Allah ondan bizi korusun, ulusu Ne Muhakkak bir şeyimizden uğraşırız. Bunu güzel yakalamak gerek. Şimdi Kadir Selim, geçmiş ümmetlerin, kitaplarının. Tahrısına baktığımızda göz önüne gelen nedir? Göz önüne gelen kayıt altına alınmaması, aktarırken Allah'ın ayetlerini, Peygamber'in açıkladığı sözlerin kayda alınmaması, yani silsile yaradığımızda ve silahbiler zinciri ne zeburda, ne İncil'de ne de tevratta bunları bulmamız mümkün değil. Bunu anlatabildim mi? ha neden olmamış, neden tutulmamış bunu konuşacak değiliz. Biz bizimkine bakarız. Allah onları neden koruma, korumayı vaat etmemiş vahiy değil mi? Bunu da konuşamayız. Aleyküm selam ama indirilmiş olduğu bu vahiyi koruyacağını söylüyor. Onun için Yahudilerin bizlere bazı hasetleri var kardeşlerim aynen aramızdaki selama haset duydukları namazın akabinde ani sesiyle mescidin inlemesindeki rahatsızlıkları olduğu gibi bizim dinimizi salimen yaşamamızda da rahatsızlıkları var. Neden rahatsız olmasınlar ki? Bizler eğer sahabeyi adaletli olarak ele almazsak onları sevmezsek, onları tanımazsak, onlara tağan eder. <gülüyor> Öyle mi dedeciğim? <gülüyor> hmm. Tamam dedeciğim. Aleyküm selamlar. Dinimizi anlamamız da zor. zor. Tabi, inşallah. Şimdi, Kur'an'ı, koruyucusu, muhafazası, açıklayıcısı, günümüze kadar ayakta kalmasına sebep hümmettir kardeşlerim. Onun için Allah düşmanları Kur'an'a saldırmazlar. Tamamen hümmete saldırırlar. Düşünün, bir yerin kalkanını düşünün, koruyucusunu düşünün, kapısının çelik olan yerini düşünün, bu gittiği zaman ne olur? Oradaki değer kalmaz ki. Estağfurullah. Onun için bu etken, kemikten duvarı yok etmeye çalışıyorlar. Saldırı sadece bunlar. Başka hiçbir şey değil. Ve yaklaşanlara da bakın hep bizim vahyimize muhtaçlar. Bilmem burayı anlatabildim mi? Yani işte peygamber yazma demiş. Ne demiş İşte bak bir müslümde rivayet var. Sana ne müslümde? Aleykümselamu Rabbim. Sen o müslümün sıhhatine zaten inanmıyorsun. Sen zaten hadisleri kabul eden bir insan değilsin ki niye sen inanmadan bir yerden delilirsin? Bak işte Peygamber Aleyhisselam şuna şuna şuna betlea etmiş. Sana ne? Bu da bizim kaynaklarımızda. Ama buraya gelmeden önce kardeşlerim, öncesini yakalamak gerekiyor. Muhakkak ki İblis bize vesvese verebiliyor. Bakın, burayı güzel yakalayalım inşallah. Ene ki, bu bizde de hasar yapabilir. Bu da mümkün. Ama bakın İbrahim Aleyhisselam'ın öldüren ve diriltenin Allah'a azze ve celle olduğunu bildiği halde öldüren ve dirilten kim? Yani bunları kim diriltecek diye bir sorusu var mı? Var. Yani bu tür bir soru geldiğinde illa ters anlamamak gerekir ama bakın Salimen soruya cevap verebilmek için de Allah Azze ve Celle'nin İbrahim Aleyhisselam'a ilmiyle her şeyi bildiği halde yönelttiği bir soru var. İnanmadın mı? mi? İnanmadın mı? Yani sinlikün vahiy olup olmadığını bize bu yönlü soru soran insana sormamız gerekiyor. Bakın bunlar bize büyük uçluklardır, ölçülerdir. Karşıdaki, evet ben kimyetin vahve olduğuna inanıyorum. Allah öldüren ve dirilten mi? Evet. Ama kalbim mutmain olsun. Ha, anlamadığın, kafana takılan, çevirişliğe düştüğün, anlama düştüğü çektiğin bir şey ses, ama hasbetini söyledikten sonra, çünkü kabulü de kolay Allah da anlayışını artırır. Anlatana da Allah neyse dündek sıkıf etme. Anlayış gücü verir. Bakın buraları güzel yakalayalım kardeşlerim. Bilmem <gülüyor> <Günlüğün> anlatabildim. <annete> <gülüyor> Önce bu nokta. Bu noktada şunu açıklamak gerekir. Onların sana gelip diyor. Bakın. Aleykümselamdır Onların sana gelip de senin ilahın mı hayırlı yoksa benim mi? Bunu demeleri diyor sız için. Onlar zaten cebeci bir kalındı. Yani sana geleni, neyin mi geldiğini göstermen gerekiyor. Şimdi ayetlere gidelim. Biz Nuh'a vahyettik diyoruz. Şimdi vahiy deyince sünneti inkar eden insanlar bir arkadaşımız yazabilir mi bunu? ne anlıyorlar Kur'an gibi yazılı bir kitap değil mi ne arkadaşlar ne anlıyorlar Nihal-i Selam'a vahyedilmiş Allah vahyettim diyor ve Ankebut suresinin yanlış hatırlamıyorsam 15. ayet 950 sene resulunluk diyor. Bu vahmi nedir? Kur'an gibi bir vahmi değil mi? Yazılı mı? Yoksa sözlü mü? Sesim geliyor mu? Hı -hı. Sözlü geliyor değil mi? Peki, sözlü geliyorsa, o zaman birilerinin sünnete, Yaşayan sünnet denesin bu ayet bunu ne yapar? Siler atar. Yuh 950 sene olan vahyi Allah Azze ve Cennem'in ona indirdiği vahyi evet yazılı bir kayda alınmamışsa biz buna ne diyeceğiz şimdi? Buna işlemde aldığı isim vahyi gayrimedlu'dur kardeşlerim. Yani yazılı olmayıp sünnet dediğimiz, hikmet dediğimiz vahiydir. Vahiyin bir cüzdür. dediğimiz şey yazılı olarak gelen, Zeburdu, Tevrat'tı, İncil'di, Kur'an'dır. Şimdi bütün peygamberleri Allah Azze ve Celle'nin rahmetliği ama kitap olarak gönderdikleri Tevrat'tı, İncil'di, Zebur'du, Kur'an'dı değil mi? ki Kur'an'a gelelim Kur'an bir dağ indi kardeşlerim böyle bir tamer kitap olarak bir melek onu getirip attı mı insanlara herkesin elinde böyle elimizde olduğu gibi her dosyası ve her dosyası iki kafak arasında mıydı değildi değil mi kim yazdı o Kur'an'ı sırf akıldan bakın aklı bir miskilat olduğu için sırf bunları izale etmek için buradan girme mecburiyetindeyiz. Allah Resul ve Vesselam ümmüydü. Yazması yoktu. Onun ağzından çıkanı yazan kim? O adalet sahibi olmadığını iddia ettikleri haşa cahili adeti gittiği dedikleri o sahabe kan davası gittiği dedikleri sahada, yalancı dedikleri Ebu Kureyda, üç kuruna düşkün dedikleri Halit, iki şeytan dedikleri Ebu Bekir Ömer mi? Haşa. Allah onlardan razı olsun. Allah ahirette onlarla bizleri bir arada haşleyin. Kur'an'ı yazan, sünneti yazan, bize aktaran o insanlardı. Peygamber aleyhisselam değil. Ayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın ağzından çıktı. Hadis dediğimiz sözler de onun ağzından çıktı. Öyle mi? Şimdi birinin inkarı öbürünün inkarı gündeme getirir. Bunu anlatabildin mi? Yani sünnetin inkarı Sünnetteki iki müşkilak, aynen Kur'an'ı anlamada Kur'an'daki sıkıntı gibidir. Yani birinin ayetlerden herhangi birini inkar etse veya birinden şüphe etse ne olur? Gider misiniz? Şakır olur değil mi? işte sünnet de aynıdır kardeşlerim bu vahyi birbirinden ayırmamız imkansızdır Kur'an ve sünnet eşittir vahiy onun için taburdan meseleyi yakalamamız gerekir yani sünnetin inkarı Allah Resulü ve Vesselam'ın sözlerinin anlaşılmasındaki müşkülat vahideki müşkülattır sünnetteki müşkülat değil şüphe gelen vahidiyeti şüphedir. Peygamber'in sözlerinde değil. İşte bunun için sahabeye çapılır. İşte bunun için müsteşlikler. İşte Ebu Kureyre Allah Resulü aleyhissalatü vesselama dört sene arkadaşlık yapmış. Nasıl olur da beş bin üç yüz yetmiş altı tane hadisi rivayet eder? Amin. Eczman. Selamette kalbine. Aleykümselam var Amasullah. Düşünün, Kur'an'da altı bin küsur ayet var. Üç yaşındaki bir çocuk, dört yaşındaki bir çocuk, bakın, hiç büyüğe gitmeye gerek yok. Hafız olabiliyorsa ve onların hıfzında tutup şakır şakır kıraatıyla okuyabiliyorsa, nasıl Peygamber Aleyhisselam'ın yanında duran, yanından hiç ayrılmayan, doğasına mazhar olan birisi ya beş bin tane sizi aklında tutması zor bir şey mi Allah aşkına? arkadaşlar değil, değil Onu bırakın birisi bir konuşmaya başladı mı? fıkralardan, geçmişten, falandan, filandan sahatlerce konuşsa bitmez. Kelimeleri saysan, inanın Ebu Hureyre'nin naklettiği rivayetlerden çok çok daha fazladır. Neden o insan yalancılıkla itham edilmez de Ebu Hureyre yalancılıkla itham edilir? Onun için bazı şeyleri de tanımamız gerekiyor kardeşlerim. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı toplumda inanan olsun, küfreden olsun insanların bazı özelliklerine dikkat etmek gerekir. Her ne kadar ünlü dahi olsalar o topluluğun insanları hep edip insanlardı. Ve kafalarından 200 senelik meseleyi hiç unutmadan, bir kelime katmadan tamamen aktaran insanlardır. katı müşrik dahi olsa, yalanı kendilerine yakıştıramayan insanlardır. Bakın bunun dilimlerini birçok rivayetlerde görebilirsiniz. Mesela, Herakbüs'ün kıssasına baktığımızda, Ebu Sufyan'ın, o zaman müşrikti, yalanı kendime yakıştırmış olsaydı Muhammed'e yalancı derdim demesiyle alın. Veyaht Ebu Cehil'e neden Muhammed'e getirilen inan inanmıyorsun? Onun yalan olduğunu mu inanıyorsun diye sorduklarında asla demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a bile yalanı yakıştıramamış. Bakın Peygamber Aleyhisselam'ın karşısında kas katı direk gibi duran canına kast eden bir adam. Bu bile ne kendine yalan yakıştırmış? ne de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yakıştırmış ama bugün birileri çıkıyor hiç utanmadan hiç sıkılmadan hiç Allah'tan korkmadan o sahabelere yalancı diyorsa ben bu adamın imanından şüphe ederim arkadaşlar. O adam imansızdır. Çünkü Allah'ın rahyine Allah'ın vahyine hizmet eden o insanlar yalancılıkla sıçlama kendi dinini tam altına tutmadır. Aleyküm Bir müşriğin dahi Peygamber aleyhisselamın karşısında hasım olarak yer alan, yanına kast eden bir müşriğin dahi yakıştıramadığını bugün din adına birisi yakıştırıyorsa yakıştırıyorsa hangi düğünün mensubu olduğunu bir düşünsün. Bilmiyorum burayı yakalatabildim mi? Allah bizlere mağfiret etsin. Allah bizlere mağfiret etsin. Hakikaten, hakikaten kardeşlerim, düğünü temellerinden yakalama, temelinden öğrenme, vahyi güzel okumaktan, sahabeyi tanımaktan geçer İnanın, onların hepsi apayrı bir cehal ayrı bir samimiyetleri var aleyküm selam var onlardaki paylaşma onlardaki hoşgörü onlardaki kaynaşma baksana başka kardeşler ama bugün birileri çıkıyor bakın ne diyor ben şimdi haber ehatsa tek kişiden geliyorsa ben bunu itikatta kabul etmem diyor. miymiş? Yani bunun hakkında bir Allah bir şey mi diyor? Sana peygamberin sözünü bir kişi dahi getirse kabul etmem diyor? Peygamberler tek değil mi kardeşlerim? Onlar geldiğinde o da yalanlanmadı mı? Gönderilen elçiler tek değil mi? Kardeşlerim bu noktaların yakalanması gerekir. Allah Resulü'nün ve Vesselam tek başına gelip tek başına eğittiği gibi birçok yere davetçi insanlar göndermiştir. Tek olma yalanın emaresi değildir. Yalan ispat edilir. Sonra ben hadisi alırım Kur'an'a uyarsa alırım. Bu mayası tutmayınca öbürüne gittiler. Uymazsa çıfa atarım diyorlar. Kardeşler. Sorsak o insana desek ki bu tamamlandı mı? Evet. Eksik bir şey var mı? Yok. İtiraf edilen var mı? Yok. İlman edilen, gafil akılan bir mesele var mı? Yok. Çünkü gecesi gündüzü gibi aydınlık bir yoldayız. Allah'a hamdü senalar olsun. Peki nasıl olur da kardeşlerim nasıl olur da Peygamberin sözüyle yani ağzından çıkan hem ayet hem hadis değil mi nasıl olur da birbirine münafı olur bunlar ters olur bu mümkün mü? mümkün nasıl olur bakın nasıl olur sen aklınla meseleleri inkara gidersen bakın şimdi Allah'ı unutma tutmaz ayetini delil getirerek nasih ve mensuhu bugün inkar eden bir tayyfe var mı? Aleykümselam aleykümselam. Ne kardeşlerim? Nasih ve mensuhu kabul etmiyor, inkar eden bir tayyfe var mı? Var. Neden inkar ederler? Allah kitabında yazdığı halde Vaha olduğu halde neden inkar ederler? İnkar edilmesine sebep akıllarına ters geldi. Peki gelin bakalım şöyle bir aklı bir ölçelim. Aleyküm selam İblis de bir zaman aklını kullandı. Ve Allah'a karşı aklı bir gönül getirdi. Ve hakikaten getirdiği dönülde de doğruydu. Ve kendine göre de haklıydı. Okuduk değil mi Allah'ın iktabında İblis nedir? Beni önce yarattın. Onu senden. Doğru mi? Sesim geliyor değil mi? Ben ateşten, onu cıvık cıvık topraktan yarattım kendine göre bir haklılık sebepleri var değil mi? Aklı olarak. Ama Allah Azze ve Celle'ye karşı benim getirilir mi kardeşlerim? Yani sana o aklı veren Allah, seni yaratan Allah, sana emreden Allah. Sen emri sorgulayamazsın ki. Sen ömrünle uymakla mükellefsin işittik itaat ettik deme de mecburiyetin var sana sorgulama hakkı yok sana yorum yapma hakkı da yok bırak seni dilini dobreştirme kalbine nakşedecek biziz sonra onun beyanını da öğretecek biziz diyorsa biz kim oluyoruz kardeşlerim Allah bizlere mağfiret etsin. Bütün sıkıntı Allah'ın vermiş olduğu bu nimette yani akıl dediğimiz bu nimette iblisi hakim duruma sultasının olduğu duruma düşme Rahman'ın indirmiş olduğu ayetlerde vahiyde şüpheye düşmeden kaynaklanıyor. Bunun da altında yatan amelsizlik hastalığıdır. bir şeyle ele alıp, Belki de Kur'an'ı en çok okuyan insanlardan birisi mutezile kayıfesidir. Ama inşallah hiçbir şey hata olmaz. Bir fareyi bir kütüphaneye bıraksanız bütün kitapları kıtır kıtır kesseyse, o fare alim olur mu? Bütün kitapları gözden geçirse hepsinin tozunu alsa herkes gibi sorularını o sorar mı? sormaz değil mi? kırıkmış bırakmıştır. Bilmiyorum anlatabildim. Yani o Kur'an'ı onu okumaları o insanlara zevk'e kadar faydası olmadığı gibi ancak küfürlerinin artmasına sebep oluyor. Aleykülselam'dır anlaşılmalı. Onun için Allah'ın kitabı okunmalı. Allah'ın ayetleri anlaşılmalı. Ama Allah'ın ayetleri Allah'ın razı olduğu yüklediği manadan anlaşılmalı. Evet. Aklı devreye sokup akıl bir mimettir. Aklı olmayan mükelleh değildir tipinde giderek Allah'ın indirmiş olduğu vahiy Allah'ın indirmiş olduğu bu vahiy birbiriyle kapıştırma yoluna giden insan Allah'ın vahiyinden eden insandır. Allah Resulü ve Vesselam miraca çıkmıştır. Bakın şimdi o sahabeye gidin bakın. Hemen Mekke Müslikleri'nin ilk gittiği insan Ebu Bekir'dir. Aleykümselam var. Bak biz sana diyorduk ama sen bize inanmıyordun. Biz senin arkadaşının deli mezun olduğunu söylüyorduk. Sen bize inanmıyordun. Artık yeri bıktı bıraktı düğe çıktığını söylüyorsun. Dediklerinde Ebu Bekir ne diyor? Hiç okudunuz mu kardeşler? O ne diyorsa doğrudur Allah bize böyle tasdiki nasip etsin işte vahyi anlamadaydı esas budur bunu yakalayan insan ancak dinini korur bunu yakalayamayan insan ne kafası var ya fikirlerle şüphelerle, tereddütlerle ömür boyu bebelene durur o diye kafasındakileri hep önüne gelene atmaya çalışır. Bir gün gidip de kaynağından kendisi dahi öğrenme yoluna gitmez. Çünkü o düşünce onda yer almış, gördüğü insanlara da bunu atmak için adeta debelenir, çırpınır. Halbuki bugün şu ortamda uçakla gidene kimse hayret etmez uçağa gitmiştir veya uçağıyla çıkmıştır bugün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aramızda olsa ve birisi de gelse dese ki göğe çıkmış dese nasıl anlarız muhakkak uçakla gitmiş anlarız değil mi ve hiç kimse şaşırmaz bunda. münkele gitmez ama o devirde olunca şaşkınlık ifadesidir. İmkansız olan bir şeydir. Ve insan insanoğlunun yapacağı bir şeydir. O günkü müşriklerin inkarıyla o günkü müşriklere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam merak ettikleri her meseleyi anlatmışsa hatta yoldaki kervandan bile haber vermişse kendisi mescide aksaya bir sefer gitmediği halde onlar sorduğunda tek tek pencerelerine kadar izah etmişse onlar onları işittikten sonra hatta söylediği saatte kervan geldikten sonra bile inkara gitmişse bugün inkar eden inandım diyen birisiyle o müşriklerin arasında ne fark var ben çok merak ediyorum. Bunu ben anlatabildim. Bu sözlerimi yakaladınız mı kardeşlerim? O gün kastik eden Ebu Bekir, kendisine Allah Azze ve Celle'nin atik sıfatını verdi Ebu Bekir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra kendinden on hayırlı olan insanı Allah kendisinden razı olsun onun ki, onu taşıdığı yere bak Aleykümselam'da O gün şüphe eden insanlar da oldu Bugün de şüphe eden insanlar olacak Ama benim sorun şu O gün şüphe eden İnanmayanla Bugün inandım deyip de şüpheye düşen İnkar eden arasındaki fark ne? Birinin bu bir elbiseyi giyip gezmesi İlla onun yakışıklı dönüyor güzel olduğunu göstermez. Aleyküm selam ve Siz tutabda münafıkların yasıklarını okudunuz mu kardeşlerim? Onları gördüğünde de işleri hoşuna gider. Konuştuklarında sözlerini dinlersin. İşleri boz cehennem kütüpheleri gibi diyor En ufak bir ses olsa aleyhlerine zannedenlerdir. Yani şurada konuşulan her şey Sanki kendisine söylendiğini zanneder Hemen itiraza giderler Halbuki müinler Eşittik itaat ettik Bakın Bir de şu noktayı yakalayın Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraca çıktığını Önü de dönüp Haber veren inler mi müşrikler mi Hangisi ...buna rağmen tasdikliyor mu? ...buna rağmen tasdikliyor mu? Allah kitabında... ...Resulü sünnetinde defalarca bunu anlatmasına rağmen... ...hala inkar eden var mı? ...valla inkar edene ne deyim bilmiyorum. Geçen buradan bir arkadaşa... ...dediğim gibi... Müslüman desem camiden kaçtım. Hmm. Hristiyan desem kiliseye sıçtım. Öyle ben sana ne deyim ki diyor. Kısım biri camiden kaçıyor. Kaçarken de kilisenin üzerine pisliyorsun. Adam bakıyor diyor ki Müslüman desem camiden kaçtım. Ve Hristiyan desem kiliseye pisledim. Ben sana ne diyeyim ki diyor? Yine kardeşlerim bakın, yine kardeşlerim, aha andık geldi bak. Bu hasta mı? Ha Zafir'in yanındaki'nin bahsetmiş. Demek ki hayırlıdan lafın iskini gidiyor. Yine kardeşlerim bakın, ayın yarılma meselesini. Aleyküm selamlar. Aleyküm selamlar. Hoş geldin. İki sefer yarıldığına dair rivayetler var. Hadi ikiyi bırakın biri alalım. İnanın ifadeleri okurken nasıl tok teslimiyet hiç şefsiz ve şüphesiz anlatımını görürsünüz. Terseniz bir ifade. Allah Resulü diyorlar. Hani Aleyküm selamlar. Mucize istediler. diyor. Ebi Mesut'ten, Enes'ten gelen rivayetlere bakın. İnanın o kadar sade ki böyle saf ve temiz. Havva'nı şöyle yaptı diyor. Şarek ediyor. Ağzı daim bir tarafına bir kısmı da bir tarafına düştü diyor. Buna rağmen müşrikler Muhammed bizi büyüledi büyüklü alıp gittiler diyor. Bakın. Şimdi bu hadisi bir inceleyelim. Müşrikler ne demişler? Vakayı yalanlamıyorlar. Burayı yakaladınız mı? Anlatmak istediğim nokta burası. Özellikle Musa kardeşin sorusu olduğu için bu tipte geliyorum. Çünkü müşkilat aklı. Ayın yarılmasını o müşrikleri inkar ediyorlar mı kardeşlerim? Etmiyorlar etmediklerini nereden anlıyoruz? Muhammed bizi büyüledi sözünden anlıyoruz. Bunu anlatabildim mi? Yani görüyorlar, kabul ediyorlar ama büyülendiklerini söylüyorlar. Ama sahabe gayet rahat Allah Resulü diyor aleyhissalatü vesselam parnamı şöyle etti aydır bir tarafa öbür bir tarafa. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim Allah bizlere mağfiret etsin Peygamber aleyhisselama o kadar çok şey verilmiş ki o kadar çok şey verilmiş ki ya. ve insanların içinden o seçilmiş Hatemül Enbi'ye o kılınmış yani hoşumuza gitse de gitmese de zarımıza gitse de Gitmese de herkes isteyebilir. Aleykümselam var. Hoş Herkes Resul olmayı davet etmeyi ister mi? Amin. Selam etme. Ama Rabbim Aleykümselam Efendimiz'den razı olmuş. Rabbim ahirette O'nun sancağı halkında Ölüm ümmetinin içinde olmayı bizlere nasip etsin. Hakikaten ben çok harcılıyorum bunu. O sahabeleri görmeyi, onlarla oturmayı, onlarla konuşmayı ama kardeşlerim kişi sevdiğiyle beraberdir. Onlar gibi tasdik etmezsek, onlar gibi yaşamazsak, onlar gibi bu davayı sırtlenmezsak, onlar gibi olmazsak, Nasıl olur ki onlarla bir arada duralım? Yüzümüz olur mu Allah aşkına? Sövser havuzundan kovulan insanlar olursak uzak olsunlar uzak olsunlardan olursak Allah muhafaza ne olur? Onlarla birlikte olabilmek için önce onların şefsiz, şüphesiz, sorgusuz tasdik ettiği gibi tasdik etmek müddetindeyiz. Anladın mı Aslan kardeşim? Birinci basamak bu. Onların tasdik ettiği gibi tasdik etmek. Bu nasıl olur? Kaybında her türlü evham varsa, resfese varsa, hep kendini kötülükte görürsen, hep günah batağında görürsen, hakka gidecek, hakkı düşünecek hakka sevk edecek yol bulamazsın ama güzeli düşünür güzele talip olur iyi ister iyiye talip olur onun peşinde koşarsan her şey güzel olmaz maslanda hani alimler derler ya karıncaya sormuşlar nereye gidiyorsun? hacca demiş <gülüyor> Girmiş. Nasıl gitmeyi düşünen olsun bu yolda öyle indenmiş. Allah bizi öyle Onun için aklı olarak gelen ne varsa vahide, kuya Kur'an ters kuya bunun yetti gerekir. Bir bakın o vakayı anlatan sahabenin sözlerine o kadar bir temiz ifade ki saf hani böyle sade bir çocuk düşünün dikkatli okursanız hadisleri yakalarsınız bu ifadeleri ama bir kere de yakalamak çok zor defalarca okumak gerekiyor saf ve temiz tamamen şöyle yaptı, ay diye sağa sola düşüverdi bakın yine bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kazayı hazef için ayrılıyor biz bir arazi ve hiçbir şey yok e Bunaşık diyor ki bakın çok dikkat edin bu noktalara okuyup geçmeyin Allah aşkına buradan yakalayacağımız dersleri yakalayalım Allah Resulü diyor aleyhissalatü vesselam kafayı kaldırdı uzaklarda diyor iki üç tane bir ağaç var diyor Elinden işaret etti diyor ağaç buraya ağaç evet, buraya dedi diyor aleyküm selamu aleyküm selamu ağaç diyor sanki diyor bir çocuğun seslenildiği gibi diyor yürü yürü yürü yürü yürü yanımıza kadar geldi yürleştiler ve ağaçlar eğildi Allah aleyküm selamu yürüldü kazayı hazetini yaptı daha sonra diyor ağaçlara diyor tekrar yerlerine gitmesini söyledi ve ağaçlar diyor sanki bir çocuğun sözünü almış gibi diyor, yerlerine gitti diyor. Kardeşlerim, bu ifadeleri hiç okuduk mu Şimdi, senin bu hadisi inkar edebilmen için önce sahabeye tabi yalancı demel lazım. Öyle mi vakti? Sahabeye yalancı dersen, haber-i yani yanında sadece İbni Mesut var. Yalancı canım, o haberi ehat, bunlar kabul edilmez. E sen de ehatsın da kalırsın. Sen de tek yalan olduğunu söylen, seni niye kabul edelimiz? Bir ağaç dahi Peygamber'in sözüne boyun eğiyorsa, bir yer yere yere gelip diyorsa, Allah'ım ona boyun eğdirmişse, niye kıskanı? neyini kıskanıyor bakın sahabenin birisi Allah kendisinden razı olsun seferdeyken bir gün yedikleri kapta yıkamak için deniz kenarındalar denizin kenarına geliyor Yerden aldığı kumla yıkarken bir dalga geliyor elindeki kabı alıyor ve getiriyor ben diyor senin yoluna yola çıktım bir tane elimde kap var onu da mı aldın diyor. Ebu dalgata göğsüne atıyor tasar. Alın bunu hivayetlerin arasında okursunuz. Bu kadar yakini yakalamış insanlar. Bilmem anlatabildim. Ya. Yataladınız mı buraya? Allah anlayanlar da neylesin? Bir yemeğin çoğalması, bereketlenmesi su bittiklerinde mesela su arıyorlar bulamıyorlar bir koca karıya rastlıyorlar dövesinin üzerinde kırbalar su doldurmuş kervana yetişmeye gidiyor Allah Resulü'ne getiriyorlar aleyhissalatü vesselama Allah Resulü'ne sallatü vesselam ismi kırbaya tutuyor ve herkes ne kadar kabı varsa o kırbalardan dolduruyor. Ve kadının kırbalarından yani su kulumlarından hiçbir şey eksik kaldı. Kadının kavmine geldiğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve arkadaşları hakkında kullandığı ifadeyi okudunuz mu? Kadına soruyorlar, neredeydin? Öyle bir toplulukla karşılaştım ki diyor, çok acayip insanlardı diyor. Bana bir hiçbir şey yapmadılar. Su kırbağlarını aldılar. Hepsi dokududular. Hepsinin bir hayvanları kendileri kandı. Hepsinin su turumları bir kadar şişerekti oldu. da de diyor benimkine hiçbir şey eksik olmadan ona geri verdi diyor. Allah'a Ekber. Bakın inanmayan. O an iman etmeyen birisi dahi bunu görüp tasdikliyor ve kalnı komple Peygamber'e geliyor. Ali sallallahu aleyhi ve sallam'a top iman ediyorlar. Bir mucizeye hiç okudunuz mu bunu? Obareisi diyor ki kervan başı, işte diyor demek ki senin gördüğün o yeni din çıkaran adamdır. Hadi gidelim ona yetişelim ve ona tabi olalım. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Allah bizlere mağfiret etsin. Okumadan, meseleleri yakalamadan bunları ayırt etmemiz mümkün değil. Bakın, şeytanın kandığı, şeytanın yanıldığı, ebedi cehenneme sebep olan şu aklı değil mi? O e herhalde kendisi bu noktada ayağa kaydı, insanları da ilk kaydıracağı nokta burada. Onun için akıl vahye, vahye mukaddemdir. Vahyin önünde değildir. Vahyin hakkında söz sahibi değildir. Ne zaman akıl vahiy hakkında söz sahibi olursa iblis gibi olur. Konuşanlara da bakın sanki iblis konuşuyor gibi görürsünüz. Bu adam nasıl iman ettiğini iddia eder dersiniz. Ama karşıdaki sizi itham eder. Aynen iblisin Allah'a Azze ve celle'ye dönül getirip, beni önce yarattın, onu sonra, sen Allah'sın ama, haşa, onun diliyle görür, sen adaletli değilsin. Onun bana söz etmesi gerekirken ben onu sezdiye davet ediyorsun tipinde ne yapıyor? Evet. Bir itirazı var. Ebennet geliyor mu? الحمد yok bizim burada merkür verilen sistemi yok Münekkelerden birisi kardeşlerim. İki soruyu birleştirmek cevap veriyor insan. İşte en büyük nimet ezan değil mi? Ve ya biz ne yapalım bu kafir elinde diye kardeşlerimiz al kalfa, soru soruyor. Öyle nimetler vardır ki kardeşlerim. İnsan bu nimetlerin farkına varmadığı zaman o ona rahmet koyup ancak bela getir. Aynen Kasas suresinde Karun'un misalini okuduğumuzda inşallah okumadıysanız Kasas suresini şöyle güzel bir okuyayım. Okuyalım inşallah kavminin içine çıktığında ne yapıyor? göttebe içinde yürüyor mallarıyla ürünüyor ve bu bana diyor ürünün sayesinde verildi diyor Allah'ın o nimetinin kadri kıymetini bilemiyor oradaki topluluklardan bazıları ne diyor şuna verilen diyor bana da verilmeli değil mi diyor bakın hep bir aklı istekler var Oradan Müslümanlardan bir topluluk ne diyor? Allah'ın diyor size vermiş olduğu Müslümanlık nimetlerin en üstüne değil Allah imandan ayırmasın bizler. O an o nasihatı aldığını zannettiğiniz insanlar daha sonra Aleykümselam dedikler otur dinle bak Musa amcan burada biz diyor Karun'u helak ettik malı da hiçbir şeyde kendisine fayda vermedi deyince bakın musibet nasihatın anlaşılmasına sebep olmuş o an orada bazılarının ifadesini Allah bize naklediyor azze ve celle ne diyor kardeşlerim iyi ki ona verilen bize de verilmemiş Yoksa onun başına gelen bizim başımıza da gelirdi. Okudunuz mu bu ifadeleri? Hani halk arasında derler ya bir musibet bir nasihattan daha geçer. Allah bizi hayırda nasihat alanlardan eylesin. Musibetle imtihan edilenlerden eylemesin kardeşler. Şimdi Bilmiyorum bu şehadet kardeşimize yetti mi? Ya biz ne yapalım kafir ellerinde? Belki Allah'ın kitabında şu ayetler var kardeşlerim. Allah'ın azı geniş değil mi? Allah'ın azı geniş değil. Mi? Neden Allah yoluna hizmet etmezsiniz diyor ya? Şimdi. Hizmet meselesine girmek istemiyorum. Ama hizmet iki yönlüdür biliyorsunuz. Bir maddi bir de manevi. Biz maddeye değil manevi hizzete tabi olan insanlar Ki beden de zaten ona tabidir. Aleykümselamdır Allah'ım. Öyleyse bu hizmet nasıl olmalı? Çift diyarında daha rahat yaşayabileceğin bir ortama hizmeti emrediyor Allah. Allah bizlere mağfiret etsin. Allah hakikaten hakkı anlamayı Yani burada ortamın bir değerlendirmesi söz konusu. Namusun dinin nesli korunabildiği bir ortama gitme kıyamete kadar baki olan bir şey. Bunu yakalamak gerekiyor. Deminki meseleyi bağlayacak olursak kardeşlerim Kur'an'dan çıkmadan vahyi esaslar doğrultusunda Kur'an ve sünnet bütünlüğünü ele aldığımızda ve her mesele zemininde teker teker en ince ayrıntısına kadar incelendiğinde bunların birbirinden ayrılmaz bir esas olduğunu Kur'an ve sünnetin vahiy olduğunu ve ikisinin de Allah'tan geldiğini ve ikisinin de korunduğunu ve ikisinin de her tarafından yazıldığını ve ikisinin de bize onlar tarafından aktarıldığını gördük. Aklı selim olan, aklı başında olan birisi, hiçbir zaman onların inkara gitmez. Hiçbir zaman onlardan şüphe etmez. Hiçbir zaman onları nasıl, neden sorularını sormadan alma yoluna gider. İşittik itaat ettik. İşte o zaman Ebu Bekir'in imanına, Ebu Bekir'in tasdikine gelmiş oluruz. Ama, ama şu da var kardeşlerim. Birisi geliyor diyor ki ey Muhammed bana beyatımı geri ver. Allah aleyhi ve sellem yaklaşmaya. Adam defalarca diyor ki senin beyatımı ver ben gideceğim diyor. Hiç yaklaşma. ...daha sonra tozu dumanı katarak... ...o adamın Medine'den gittiğini görüyorlar. Allah Resulü ve Vesselam'ın... ...şu sözünü hiç duydunuz mu? Şu Medine... ...denirci köye gibidir. Cürufü atar... ...temizi bırakır. Bu din böyledir kardeşlerim. İnandın mı... ...cürufun temizlenir... Her temiz örtüye çıkarsın. Bir namazla, bir oruçla, bir haçla, bir sadakayla, bir Allah yoluna verdiğin canınla, malınla. Haa, mı istiyorum? Yürüfla gidersin, bu kadar basit. Belki dünyada cennet hayatı yaşayabilirsin. Belki bir firavun gibi ta tepeye kadar çıkabilirsin o iki bahçe misalinde olduğu gibi bir insana verilen sana da verilebilir. Karnına verilen mal sana da verilebilir. Ama onların başına dünyada ne gelmişse ve ahirette de gelecekse senin başına da o gelir. Allah şu kısacık ömrümüzde Hakk'a onun emrettiği gibi boyun eğmeyi onun razı olduğu gibi yaşamayı ve onun istediği amelleri, istediği bir şekilde yapmayı nasip etsin. Her meselenin bir ölçüsü var. Bunu güzel yakalayalım. Bu ölçü de inşallah yakalatmışımdır. Nasıl İbrahim Aleyhisselam şunları nasıl dirilteceksin diye sorduğunda Allah Azze ve Celle inanmadın mı diye sormuşsa bize de sünnet hakkında şüphe vari soru soran birisine ilk etapta soracağımız su sünnetin vahiy olduğuna inanmıyor musun sorusunuz. Onun cevabını evet almadan cevaba giderseniz ne siz ona bir şey anlatabilirsiniz ne de onun anlayışına yardım edebilirsiniz. Sadece konuştuğunuz her zeminde ya sizi katılaştıracak kötü söz söyletecek ya da orada aklı zayıf gönlü kıt birçok insanın gönlüne şüphe atılmasına sebep olacaksınız ve sebebi onun için bu sorunun cevabını almadan tek cevap verme en büyük hatalardan birisidir. Allah bunu anlayanlardan eylesin. Selefte bunun birçok örneklerini görürsünüz. Alimlerin hayatını okuyun kendilerine gelen Muhtezile taifesinin sorduğu sorulara cevap bile vermediklerini görürsünüz. Halbuki onlara cevap veremeyecek kabiliyette insanlar değiller. Aksine onların hep söylediği sorunun cevabını o kadar güzel cevap verecek alimler ki Allah onlardan razı olsun ama buna rağmen onlara cevap bile verme tenezzülünde bulunmamışsa bunların sebebi hikmeti nedir bunların yakalanması gerekir. Ama inandım diyorsa biz onun kalbinin mutmain olması için bir şeyleri anlatırız. Ama inanmadım, ben tasdiklenmiyorum derse, ona bizim anlatacak bir şeyimiz yok, ona hücce dikamesi gerekecek. Bilmiyorum anlatabildim. Onun için Kur'an ve sünneti birbirinden ayrı olarak alma, birbirinden ayırma, zaten Allah'ın kitabına gittiğimizde ne diyor Rabbimiz subhanahu ve teala? Nisa suresini okudunuz mu? Allah ile arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutarlar. İşte onlar kafirlerin takeniz. Allah bizi imandan ayırmasın hakkın razı olduğunu anlamayı nasip etsin. Sünnet Nuh'un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, inen boğulur. O gemiye binenlerden bir zereylesin. Sünnetsiz dinin anlaşılması, yaşanması, anlatılması mümkün değildir. Bunun böyle bilinmesi gerekir. Ve sünnetin anlaşılmasında da sahabe'ye atlayarak ben bunu istediğim gibi anlarım bu mümkün değil. O sahabeye gidip o meseleyi anlama mecburiyetindesin. Çünkü Allah böyle istiyor. O müminlerin tasdiki gibi tasdik etmemizi onların amel ettiği gibi etmemizi istiyor. Hoşumuza gitse de gitmesede. Onun için en sara buz münafıklık alametidir. Onun için sahabe hakkında söz söyleme münafıklık sayılmıştır. Allah imandan ayrılmasın. Onları sevmeyi, Onlar gibi olmayı, Onlar gibi yaşamayı bizlere Rabbim nasip etsin. Aleyküselam ve Son olarak şunu da hatırlatayım kardeşlerim. Bizler de Allah Resulü ve Vesselam'ın kardeşleriyiz. Ne mutlu bize. Kim Allah Resulü ve Vesselam'ın sözlerini aktarabiliyorsa, Allah onun yüzünü güldürsün, dünyasını ağaçsın sözünü dilsin, dünyasını ağaçsın sözüne mazhar oluyorsa, Kıyamete kadar geçerli bir davetin vahvi tabileriyiz. Allah bunu hakkıyla anlayanlardan dan Ha, Her şeyin zıt olduğu gibi muhakkak bir şeylerin aktarıcısı da olacak. Aleykümselam İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını okuduğumuzda o kavmi o değil nevruv kutlamasına gidiyorlardı. Bakın aktarılı aktarla bugün hala nevruv kutlanıyor mu? Kutlanıyor. Öyleyse demek ki iman varsa küfür de var. Tevhid varsa şirk de var. Mutmainlik varsa şüphede var. Tasdik varsa tereddüt de var. İtaat varsa inkar da olacak kardeşlerim. Bunların hiçbirini sıfırlamamız mümkün değil. Öyleyse Allah'ın ayetlerine gittiğimizde azze ve zilleni, isteyen iman etsin, isteyen küfredsin. Ama inanan da küfür eden de Açık delillerden sonra inansın, açık delillerden sonra küfredsin diyor. Allah bilinmesin. İlmimizde amel etmeyi nasip etsin. Bunu davet eden ve davetin karşısındaki bela ve musibetlere sabredenlerden verirsin. Önce sınavına mutlu edersin. Herhalde sorunuzun cevabı, benim vereceğim cevap şu an için böyle yeterli. Selamun Aleyküm, o Selamü Aleyküm ve rahmetullahi ve bereketi. Allah razı olsun abi, razı mesallık. Bu inşallah Rızasına eren kullarından iyileşin. Şimdi biz tabi başımızdan geçen bazı şeyler anlatmak istiyorum bu konuda. Daha önce biz de böyle meralcı takılıyorduk. Allah bizi affetsin inşallah. Senin tanıdığın bir şahıs isim vermeyeceğim. İşte burada, ilk tanıştık böyle, adam konuşuyor, asıyor, kesiyor, doğruyor abi. Elinde Kur'an-ı Kerim, onu teklir, bunu teklir. Ve e, hadis kitaplarında at çöpe diyor, at diyor. işte Allah'ın kitabı diyor, Allah bunu kor koruyor diyor yani. Anladın mı? Velhasır-ı Kerim bir kardeşimiz işte karşımıza çıktı. Bize bunun böyle olamayacağını aslında bunun yapanların peygamberin yerine geçmek istediklerini yani amaçlarını ne olduğu yani tamamen şu peygamberi susturalım da onun yerine biz geçelim çünkü niye artık adam eline kitabı aldığı zaman her şey din kafasının içinde yani bundan sonra düşünün ki e, peygamber yoksa yer yani bu rivayetler hepsi de uydurma rivayetse yalansa sayar bunlar artık kitap eline geldi ee, ve artık o çaresiz bir şekilde senin elinde ne yaparsan yap. Şimdi bu manada biz bu adama inanmak zorunda kalacağız. O zaman şöyle bir düşündüm az önce senin söylediğin sözü yani hani e, bir haberi vahide inanmayan bir adam o anda kendisi tek başına yalanmayan bir adam aynı şu cümleyi kullandım. Ben ona e, aklım başıma geldiği zaman tabi imanım tazelendiği zaman hakikati bulduğum zaman dedim ki ya ben sana niye inanacağım dedim yani. Bu adamlar Allah şahittir ki senden çok şerefli insanlar. Anlatabildim Yani senden şerefli insanlar ben bunlara inanırım sana inanmam dedim. Yani bunları reddedene kadar seni reddederim. Neden? Bir ümmet itibar etmiş en azından. Yarın huzuru ilahiye çıksam yarabbi sadece ben değil bak sana namaz kılan senin kıblene yönelten, sana hamd eden, senin yolunda cihad eden, senin yolunda şehit olan bunların tamamının ittifakla itibar ettiği kaynaklara ben de itibar ettim. Desem benim için yani savunmam daha güçlü olur. Velev ki onu bunu hepsini bir tarafa bırakalım. Bu söylemlerin hepsi şimdi bizim akveyi konuştuğumuz şeyler. Şimdi gelelim öze. Mesela bir peygamber geliyor. İlk önce bizim karşılaştığımız şahıs peygamber. Bir peygamberle karşılaşıyoruz biz de diyor ki bana Allah kitap vahyediyor. Şimdi eğer sen o peygamberin bu sözüne itibar etmiyorsan ona indirdiği kitaba nasıl iman edeceksin? Yani bir de bayit tasdik edeceğin şahıs karşındaki adam. Yani acaba o adam Allah'ın elçisi mi Aleyhissalatu vesselam yoksa değil? İlk tasdiki kim bu olacak? İlk çünkü karşılaştığın, karşına çıkan bu. Ondan sonra onun geldiğini getirdiklerini tasdik edeceksin. Getirdiklerini tasdik ettiğin zaman Muhakkak onun nasıl uygulanacağı, nasıl uyalacağı, onun içini içeriğinde zaten sana bildiriliyor. Yani bu kitap ile, bu peygamber sana işte bu dini öğretecek ve ne yapacak bununla sizi temizleyecek ve bunu nasıl uygulayacağınız, hayatınıza nasıl aktaracağınızı gösterecek. Bakın bugün günümüzde basit bir kitap çık, bundan 20 sene önce yazılmış bir kitap çık, bugün hukukcular ikiye bölündüler ve birileri aldı, bunun içerisindeki hukuku ne hale getirdi? Eğer siz sünnetsiz bir vaziyette yani bunun hayata dönüşmüş halini, hükme bağlanmış halini bir tarafa attığınız zaman bu kitabın ondan sonra ne yaparsınız? İşte birisi bir tarafa çeker, birisi öbür tarafa çeker. Yani ondan sonra bu kitap öyle savunmasız kalır ki işte Hristiyanların durumuna düşeriz, işte Yahudilerin durumuna düşeriz. Artık o anlamlarla istediğin gibi oyna. Yani kitap öyle elimize bir geçse var ya, o ondan sonra bizi artık o kitapla kimse sorumlu tutamaz. Niye? istediğimiz yere çekebiliriz. Eğer ki bir sünnet olmasa, eğer ki bir peygamber onu uygulamış olmasa, tahsis etmemiş olsa, yani onun ne anlama geldiğini bize açıklamamış olsa, o zaman biz istediğimizi yapabiliriz. Yani kitap elimizde oyuncak ederiz o kitabı biz yani. Anlatabildim mi? Niye? Böyle yeteneklerimiz var. Çünkü şeytan diye birisi var. Bizim önümüzden, arkamızdan, solumuzdan ve sağımızdan bize yanaşan. Sağımızdan yanaştığı zaman hiçbir şekilde hissedemeyeceğimiz. Onun, bizim onu görme şansımız olmayan bir yerden. Yaptığımız işleri bir dakikada bize süsleyebilecek. Bir dakikada onunla bizi gururlandıracak, onurlandıracak. Ne güzel anlattın dese işimiz bitti. Vay be ben neymişim ya? Benim haberim yoktu desek tamam işte işimiz bitti yoldan çıktı. O yüzden dolayı bizim peygambere muhakkak ve mutlak ihtiyacımız var. Olmazsa olmazı yani. Neden? Bir gün peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ile Allah-u Alem Hazreti Ömer radıyallahu beraber gidiyorlar. Giderken diyor ki ya Resulallah artık biz hiç sapıtmayız. Neden ya Ömer? Çünkü aramızda Allah'ın kitabı var. Neden? Sizden öncekilerin kitap yok muydu yanlarında? Onların yanlarında kitap olduğu halde sapıttılar. Neden? Onlar ne yapıyorlardı? Kitaptan sanasınız diye dillerini eğip büküyorlardı. Ne yapıyorlardı? Kitabı harrif ediyorlardı. Yani anlamlarını bozuyorlardı. Ondan sonra kitabı izliyorlardı. İstedikleri gibi her ayette istedikleri anlamı veriyorlardı. Bu ayet bu anlama gelir diyorlardı. E bugün bazı anlamları nasıl bozuyorlar? Kavramları ne hale getiriyorlar? Eyvallah şimdi mesela az önce bir kardeşimiz vardı ehl Beyt kardeşimiz e, tam sizin konuşmanız sırasında şeyhim e, bir konuştu ama gitti o arkadaşımız muhtezileye böyle söylememek lazım yani sana fikrin mi soruldu bana fikrin mi soruldu biz kimiz ya yani düşünün ki bir insanlığı bir insanlığın kaderiyle alakalı bu meselede de bir insan söz sahibi olacak haşa estağfurullah bu ne biçim bir şey yani? Ne biçim bir anlayış? Ne biçim bir izan? İşte bidatler de böyle değil mi hocam? Yani netice itibariyle bir insanlığın kaderinde, akıfeti söz konusu olduğunda sen tutuyorsun hoşuna giden bir şeyi din diyerekten soğuşturuyorsun. Var mı böyle bir şey? Allah muhafaza yani. Allah muhafaza. O yüzden dolayı bizim fikrimiz bizi ilgilendirmez. Bizi bile ilgilendirmez. Din konusu söz konusu olduğu zaman. Neden? Ya canını birazcık seviyorsan Allah'a ve Resulüne atacaksın Ancak böyle kurtuluş erebilirsin. Sana bu bir emanet. Öyle kafana göre gidip her şeye, her şeye, yani kendi fikrinde dair kurban edemezsin bu nedeni Yapabiliyor musun bir tırnağını yarat bakalım, yap bakalım. Yapabiliyor musun saçının bir telini yarat bakalım. Yapamazsın. O zaman senin olmayan bir şeyin hakkında sen nasıl hüküm verebilirsin? O yüzden dolayı bir defa bu mesele yani bu biraz da Nasrettin Hoca'nın hikayesine bence. Hocam ben bunu sık sık veririm. Yani bu kazan almaya gidiyor bunu sık sık anlatıyorum. Başınızı da arıtıyorum belki duruma bakmayın. Hani kazan istiyor kazanı veriyor kazan doğurunca hoşuna gidiyor. Yani kitap geliyor hoşuna gidiyor. ve kazanın öldüğüne inanmıyor. Yani o kitabı sana taşıyan insanlara inanmıyor. Peki yakındır diyor size gelecek ne olacak? hafızalarınızdan Kur'an silineceği zaman, yakın bir sayfelerden silineceği zaman Allah kitabı nasıl korudu? Yani bir tarafta çelikten hiç çizilmeyen bir şeylerle değil, işte Müslümanların hafızalarında korudu. İşte imanlılar, Müslümanların yüreğinde korudu. Nerede işte Resulullah'ın sünnetinde korudu. Eğer o korunmuş kitabı almazsanız, ne yaparsanız kendinizce bozacağınız kendin, geç, tamamen kendinize vereceksiniz burada zararı kimseye hiçbir zarar veremezsiniz yani burada kendinizce anlamını bozacağınız ve kendiniz uyup kendiniz gibileri saptıracağınız bir kitaba dönüştürürsünüz haşa o Allah'ın kitabı olmaz o sizin tamamen anlayışınız algılamanız olur kaldı ki bakınız burada çok önemli Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'tan gelen birçok böyle rivayetler var yani söylüyor sen Resulullah'tan daha mı iyi anlayacaksın bu dini? Resulullah'ın ashabından daha mı iyi anladık biz bu dini? Yok böyle bir şey. Ya kimse buna gıret de etmesin yani. Allah'ın kitabında onların faziletlerinden bahseder. Açın Hadid suresi 10. ayete. Bakın. Hicretten önce Müslüman olup Allah yolunda savaşanlar, hicret edenler bizden fazilet bakımından, takva bakımından, derece bakımından üstün tutulmuştur. O yüzden dolayı bakınız işte Tevbe suresi yüzüncü ayeti ve bunun gibi birkaç tane daha şu anda hatırıma gelmiyor ama birkaç tane daha ayet var ki oralarda sahabe derece bakımından her bakımdan bizden üstün tutulmuştur. Nasıl olur biz ona ittiba etmeyiz? Kaldı ki onların o insanların yani müşrikken bile yalana itibar etmediklerini görüyoruz biz sirete baktığımız zaman mesela Buhari'de geçer anlatır Ebu Sufyan müşrikken şeye gider Rum bir yerine gider işte orada sorarlar bir peygamber çıkmış orada onun aleykümselam ve ve Allah razı olsun onun şeylerini sorduğunda hepsini anlatır ben de eğer yalan konuşacak olsaydım orada konuşurdum O yüzden dolayı yani budur ilahiye çıkacağız. Bu ahlaksızlık yani Resulullah'ı hafife almak gibi olur. Bırakın Resulullah'ı bir ümmeti hafife almak gibi olur. O literatüre yalan bulaştırmak yok. Yalan hadisi uydurmak Hayır böyle bir şey asla olamaz. Yanlış anlaşılmış olabilir. Ne demek ki? yanlış anlayamaz bir insan bir insanı? Anlayabilir. Yanlış olabilir ama yalan asla. O insanlara asla yalancılıkla itham edemeyiz. Yanlış olabilir. Yanlış da düzelebilir. Doğrusu illaki vardır. Şimdi Rabbil Alemi koruyacağım dedi, onun doğrusu illaki vardır. Bunun yolunu ve usulünü de Peygamber aleyhissalatü vesselam göstermiştir. Yok 200 sene önce, 200 sene, 300 sene sonra çıkmış. Neye 300 sene sonra? Millet yani şey mi yaptı, rüyaya mı yattı da çıkarttı bu hadisleri bu kadar şeyi. Peygamberimizden beri yazılı kaynaktır. Senedi muttası ne demek? Hepsinin yazılı evrakları var demek. Öyle bir şey var mı? Kafasına göre yattı ve ertesi gün haber uydurdu. Allah'a sığınırım böyle bir şey olabilir mi ya? Bunların hepsi o zamandan bu zamana kadar yazılı kaynak olarak gelmiş. Birbirine emanet olarak gelmiş. Birbirlerine miras gibi emanet edilerek gelmiş. Allahu Ekber ya. Var mı böyle bir şey ya? Adam öyle bir yani o günkü insanlar, o günkü Müslümanlar o gün, bak o günkü Müslümanların biraz hayatlarını okuyun şöyle, e, hayatlı sahabeye bakın, işte e, ne diyeyim, tabiin hayatlarını okuyun. Yani o insanların hayatlarını okuduğunuz zaman emanete ne kadar e, e, itibar ettiklerini göreceksiniz. O yüzden dolayı bunu konuşan insanlar başka bir amaç için değil, tamamen İslam düşmanlığı Kimisi İslam düşmanlarına farkında olmadan hizmet ediyorlar yani akılları sıra doğru yaptıklarını zannediyorlar. Bunların niyetleri halis olanları da var biliyorum. Kendimden biliyorum çünkü. Ben bunu halis bir niyetle yaptım ama yaptığım işin, bir baktım ki ya İslam'dan değil de adamın Kâbü'ye daha çok yakın olduğunu hissettim. Bir müddet sonra baktım benim yani içimden geçen şeylerle çevremdeki adamların tuhaf tuhaf olduğunu hissettim. Aleykümselam ve Yani o zaman hakikaten Allah birey bin kere razı olsun. Rabbil alemine ham olsun ki öyle bir kardeşi karşıma çıkarttı da aklım başına geldi yani. Aklım başıma geldi. Ve kaldı ki o sünnetle tanıştığım zaman, peygamberle konuşmaya başladığım zaman, yani o hadisleri okumaya başladığım o zaman Allahu Ekber dedim ya. Ben yani bu rahatlığın içinde yani vezirlik yapıyormuşum. Kendi kendime sıkıntılar veriyormuşum. Farkında olmadan kendime eziyet ediyormuşum. Yani bir ideoloji gibi almışım işi ele. mi? Hani ideolojilerde ne yaparsın? Biraz orasından biraz burasından düzeltmeler yaparsın. Ne yaparsın? Kendine göre geliştirsin değiştirsin. Sanki böyle gibi algıladım. Allah'a sığınırım. İmanın bambaşka bir şey olduğunu anladık. İman bambaşka bir şey. Dinini savunacaksan sana öğretildiği gibi savunacaksın. Kafana göre değil. O yüzden dolayı yani Allah'ın kullarına unutmayacaksın Allah'ın kitabıyla gönderdiği Resul'ün sünnetiyle öyle yok şöyledir, yok böyledir falan filan, yok öyle bir şey. Hepsi Allah'ın kullarıdır onlar. onlar. Allah'tan daha merhametli kimse olamaz o zaman kimse kafasına göre Allah'ın kullarına davranış e, biçimleri geliştiremez. Kafasına göre ne bileyim işte bugün tarikatlarda olduğu gibi yok bilmem şöyleydi yok böyleydi önünden git arkasından git adamın zor zamanlarında şundan bundan bir şey yap ondan sonra at iftirayı o sana yardım etti yok rüyanda bunu gördüm falan filan. Hayır böyle şeyleri kimse yapamaz. Bu Allah'ın dinidir. Allah'ın dininde Resulullah nasıl yapmışsa Allah nasıl emretmişse böyle yapmak zorundasın burası Allah'la kulu arasında aracılık şirketi falan değil burada keyfiyet asla olamaz burada tamamen sünnetullah işler ve sünnetullah da emirdir Bilen, bilenler bilmeyenlere öğretmekle mecburdur bunu ücret karşılığı da almayacak aldığı hidayetin gereğini yerine getirecek o yüzden dolayı eğer biz sünneti bir tarafa atacak olursak o zaman Kur'an'ı da attık demektir neden? Çünkü bir kitap var, o kitabı kendimiz yazıyoruz demektir. O kitabın üst başlıklarını alıp altını kendimiz dolduruyoruz demektir. O yüzden de Allah razı olsun Şeyh'im. Yani ben sadece içimden geçen bazı şeyler söylüyorum. Yoksa sizin sözünüzün üzerine bir şey söylemek falan, böyle bir haddimi açacak bir şey falan olsun diye söylemedim. Zaten böyle bir şeyden de Allah'a sınırıyorum. de saygım var, size de kişi olarak da saygım var şey tamam. Şeyfim kendisi anlatsın şeyftin. İnşallah künleriniz Allah'a emanet olsun. Allah inşallah rızasına eren kullarından etsin sizleri. Selamünaleyküm ve Aleyküm Aleykümselam mürahmün kınalar. Aleyküm. Allah razı olsun dedim. E, hakikaten her şeyin ilki çok hoş oluyor. İnsanın doğruyu anlaması, doğruya tabi olması, yanlışı görmesi ne kadar güzel bir şey. Anlatırken bile insan e, hakikaten bir güzellik içinde anlatıyor ve o güzelliği tanıdıktan sonra insanların da ona tabi olması için elinden geleni yapıyor. Allah haktan ayırmasın. Müritleri kabul ediyoruz. Mürit olmak isteyen sıraya geçebilir. Uyan, hutsi. El istiyorsanız veririz. Ayıp ettin. Daha amcama müracaat edin. Kabul işlerine o bakıyor onun peskinden geçin ama eli keskindir haberiniz olsun o kabul ederse gelin el Hiç büyük canınızı sıkmayın buyurun selamünaleyküm. aleyküm, aleyküm. Selamun aleyküm cümleten hayli geceler, hayli sohbetler valla Tuggen kardeşin yazısı dikkat ne Şeyh deyince valla arkadaş biz şeyhimiz var Allah'ın ile biz şeyhlerimize güveniyoruz sen inanmayayım yoksa ben vaktanı Şeyh'ten dün el aldım Allah'ın ile burada Müslüman abimiz var inşallah ondan nasip ondan da ele alacağız barantıyı koparmayalım inşallah selamun aleyküm haydi geceler selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü tuğyaniret kardeşim şimdi biz bu şeyh meselesini böyle herkes çok fazla yüceltince aman şeyh efendi aman şu efendi bu efendi deyince biz bu işi biraz e, sulandırmak için anlatabiliyor muyum? E, söylüyoruz. Ve gerçek manasında söylüyoruz. Şeyh demek aslında yaşlı adam demek. Yani e, Müslüman daha iyi anlatacaktır inşallah şeyh bu kelimenin Arapçasını ne anlama geldiğini. O yüzden de biz bunu yani bir kasim, bir kesim insanların Bununla bir takım insanları yücelttiği için Anlatabildim mi? Biz de bu sözü sulandırıyoruz. Gerçek manada kullanıyoruz. Anlatabildim mi? Yani onlar bazı insanları hasrediyorlar. Sadece onlar için kullanılır diyorlar. Anlatabildim mi? O yüzden dolayı biz de ne yapıyoruz? Herkes için kullanılabileceğini yeter ki bir insan Evet. Yok kardeş yok aman aklına öyle bir şey gelmesin canım benim. Yok öyle şey olur mu? Buyur inşallah. Selamünaleyküm rahmetullah. Aleykümselam selam ve rahmetullahi Kardeşlerim Haktan Allah bizleri ayırmasın ee, Bir zaman Paltaktayken Antibidat Antişia Antumufizli diye Mütterim vardı Şimdi antı Tuğduğunu görünce <gülüyor> Aklıma o günlerim geldi Hakikaten insan hangi mükeği alırsa ee, ona göre bir düşünce sabit oluyor. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini hatırlarsanız çocuklarınıza güzel isimler koyun diyor ya yani insana isim de bir şey veriyor müsemma veriyor. Yani bir Abdullah sözünü düşünün kardeşlerim. Önemli değil Abdülkadir. Allah hayırdan ayırmasın. Yeter ki hak yazısın batıl söylense bile dönmek de neziyettir. Abdurrahman ama bunun yanında Camuzoğulları baklavası <gülüyor> çok meşhirdir Ankara'da. <he> Ankara'da Camuzoğulları <gülüyor> hakkınızı helal edin yani adamlara bunu bir hakaretten falan demiyorum adamlar övündüğü için diyor. şimdi <gülüyor> Mesela Teymallah ismini almış Kardeşimiz Hakikaten O ismin müsemman nasilen, Onun için insan bir bütünleşiyor Mesela Tuğyan'ı red derken e, Tuğyan bir sefer hatta aşmadır Ben olsam Tavutu alırım Çünkü İnsan olu birçok yerde hata edebilir, tuyan edebilir. Aynen Nuh kıssasında olduğu gibi dere yatakları tuyan etti, tuyan ettiler. Gidelim, nereye gidelim? Hadi gidelim. Sen şimdi oradan katlıyorsun herhalde. Sen herhalde oradan katılıyor. Öyle mi? Onun için isimlerin insan üzerinde hakikaten bir tesiri var. Rabbim hakkıyla anlayanlardan eylesin. Onunla, müsemmasıyla bütünleşenlerden eylesin. Aleyküm ve rahmetullah ve Evet ben de gördüm, yeni gördüm. Buyur Abdülkadir. Abdülkadir herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Paltak'tan da ben bu nikte bir arkadaş hatırlıyorum. Zannedersem öyle. Buyur kardeş. Herhalde orada. Buyurun. Selamünaleyküm.